Neyzül Furkan, Kur'an-ı Kerim ve Açıklamalı Meali Fussilet Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 54 ayettir. Adını 3. ayette geçen aynı kelimeden almıştır. Fussilet ayrı ayrı açıklanmış demektir. Bu surenin diğer isimleri Secde, Secde Hamimi, Mesabih ve Akvat'tır. Rahman ve Rahim, Allah'ın adıyla. Birinci ayet. Hamim. İkinci ayet. Bu Kur'an, Rahman ve Rahim olan Allah katından indirilmiştir. Üç ve dördüncü ayet. Bilecek ve anlayacak kabiliyetteki bir toplum için, hem müjde verici ve akıbet hakkında uyarıcı, hem de Arapça bir Kur'an olarak ayetleri açıklanmış bir kitaptır. Buna rağmen yine de onların çoğu Kur'an'dan yüz çevirmiştir. Onlar hakikati işitmezler. Beşinci ayet Dediler ki, bizi çağırdığın şeye karşı kalplerimiz sargılar içindedir, kapalıdır. Kulaklarımızda bir ağırlık, bizimle senin aranda bir perde vardır. Sen dinine göre amel et. Biz de şüphesiz kendi dinimize göre amel ederiz. Altıncı ayet Resulüm de ki, ben ancak sizin gibi bir insanım. Yalnız bana vahyediliyor ki, sizin ilahınız ancak bir tek ilahtır. Bu sebeple hepiniz iman ve itaatle ona dosdoğru yönelin ve ondan mağfiret dileyin. Vay Allah'a ortak koşan, Allah yerine başka varlıklara bağlananların haline. 7. Ayet İşte onlar, zekatı vermezler. Ahireti inkar edenler de onlardır. 8. Ayet Hiç şüphesiz iman edip sarih, sevabı olan amel işleyenlere gelince onlar için hiç kesilmeyen bir mükafat vardır. 9. Ayet De ki, gerçekten bu arzı iki günde veya iki devrede yaratan Allah'a karşı nankörlük ediyor ve ona eşler mi tanıyorsunuz? İşte O, alemlerin Rabbidir. Sema'dan ayrılması ve yer olarak teşekkülü. 10. Ayet Hem de yeryüzünde dengeyi sağlamak için sabit ulu dağlar meydana getirdi. O'nda bereketler yarattı. Orada isteyenler için O'nun her mevsime göre çeşit çeşit yetişen rızıklarını takdir etti. Bunların hepsi tam dört gündedir. Müfessirler dört güne dört vakit demişlerdir on birinci ayet sonra iradesi bir duman gaz halinde olan göğe yöneldi ona ve yeryüzüne ikinizde isteseniz de istemeseniz de bir düzen ve uyum içinde var olup hükmüme gelin buyurdu onlar da istiyerek geldik dediler on ikinci ayet Böylece onları Yedi kat gök olarak iki günde var etti ve meleklere her gökte kendisine ait işi vahyetti, bildirdi. Dünya göğünü, yakın göğü kandillerle donattık ve afetlerden koruduk. İşte bu, üstün ve her şeyi hakkıyla bilen Allah'ın takdiridir. Müddetini Allah'ın bildiği iki günde veya iki devirde. Böylece yeryüzü ve gökyüzü altı günde yaratılmıştır. 13. Ayet Resulüm, hala imandan yüz çevirirlerse de ki, Ağat ve Semud kavimlerinin yıldırımı gibi mahvedecek bir yıldırıma karşı sizi uyardım. 14. Ayet Peygamberler onlara Allah'tan başkasına kulluk etmeyin diye, her fırsatta önlerinden ve arkalarından geldiği zaman, onlar eğer Rabbimiz dileseydi bize melekler indirirdi. ''Oysa siz insansınız. Onun için biz, sizin bize tebliğ için gönderdiğiniz şeyleri inkar ediyoruz.'' dediler. 15. Ayet ''Ad kavmine gelince, onlar yeryüzünde haksız yere büyüklük tasladılar ve bizden daha güçlü kimdir?'' dediler. ''Onları yaratan Allah'ın kendilerinden daha kuvvetli olduğunu hala görmediler mi? Bizim ayetlerimizi bilerek inkar ediyorlardı.'' 16. Ayet. Bu sebeple onlara dünya hayatında rezillik ve perişanlık azabını tattırmak için uğursuz saydıkları günlerde üzerlerine dondurucu bir kasırga gönderdik. Ahiret azabı ise daha rezil rüsva edicidir ve onlara yardım da edilmez, kurtulamazlar. Ad kavmi Yemen taraflarında olup 7 gün 8 gece süren kemer fırtınasıyla helak olmuştur. Son zamanlarda uydudan alınan görüntüler sayesinde, o civarda kumlar altında bir şehrin olduğu tespit edilmiştir. 17. Ayet Semud kavmine gelince, biz onlara da doğru yolu gösterdik, fakat onlar körlüğü doğru yolu görmeye tercih ettiler. Neticede kazanmakta oldukları günahlar yüzünden kepaze ve perişan edici azap yıldırımı onları alıverdi. 18. Ayet İman eden ve Allah'ın emrine uygun yaşayan, aykırı davranmaktan sakınanları ise kurtardık. 19. Ayet Allah'ın düşmanları mahşer yerinde ateşe sürülmek üzere toplandıkları gün, hepsi bir araya getirilinceye kadar orada bekletilirler. 20. Ayet Nihayet oraya geldikleri zaman, dünyada yaptıkları şey hakkında kulakları, gözleri ve derileri, onların aleyhine şahitlik edecektir. 21. ayet Onlar derilerine niçin bizim aleyhimize şahitlik ettiniz diyecekler. Derileri de her şeyi konuşturan Allah bizi de konuşturdu. Sizi ilk defa yaratan da O'dur. Şimdi de yine O'na döndürülüyorsunuz derler. 22. ayet Siz fenalıkları yaparken halktan utanıp gizleniyordunuz da kulaklarınız, gözleriniz ve cinsel derilerinizin aleyhinize şahitlik yapacağını düşünerek sakınıp gizlenmiyordunuz. Aksine yaptıklarınızdan çoğunu Allah'ın bilmeyeceğini sandınız. İbn Abbas böyle tefsir etmiştir. Çünkü Allah Teala haya sahibi olduğundan bu ifadeyi kullanmıştır. 23. ayet. İşte Rabbinize karşı beslediğiniz bu kötü zandır ki sizi helak etti. Bu yüzden ziyana uğrayanlardan oldunuz. 24. ayet Şimdi dayanabilirlerse artık ateş onlara meskendir. Özür dileyip Rablerinden hoşnutluk isteseler bile artık özür ve istekleri kabul edilecek değildir. Yahut iyi amelle hoşnutluk kazanmak için dünyaya tekrar dönmek isteselerdi. 25. ayet Biz onlara... Kendi isteklerine göre bir takım yardakçılar katarız. Onlar da onlara hem önlerindeki dünya zevklerine dalmalarını hem de arkalarındaki ahiretin inkarını süslü gösterirler. Bu yüzden kendilerinden önce cin ve insanlardan gelip geçmiş tüm ümmetler arasında gerçekten azaba dair söz onlara da hak oldu. Çünkü onlar... Allah'ın emirlerinden saptıkları için böylece ziyana uğrayanlardan olmuşlardır. 26. ayet Küfre sapanlar, inkar edenler bu Kur'an'ı okunurken dinlemeyin ve ona karşı gürültü ve şamata yapın. Belki böylece üstün gelip duyulmasını engellersiniz, dediler. 27. ayet İşte biz de o inkar edenlere kafirlik yapanlara Elbette şiddetli bir azabı tattıracağız. Ve elbette onları yapmakta olduklarının en kötüsüyle cezalandıracağız. 28. Ayet İşte Allah düşmanlarının cezası ateştir. Ayetlerimizi inkar etmelerine karşılık olarak o ateş onlar için ebedi kalma yurdudur. 29. Ayet O Allah'tan gelenleri örtbas edip de küfre sapanlar cehennemde... Ey Rabbimiz, cin ve insanlardan bizi saptıranları bize göster, onları ayaklarımız altına alalım da en aşağılıklardan olsunlar, derler. 30. Ayet Ey müminler, şüphesiz Rabbiniz Allah'tır deyip de, sonra kulluk görevlerinde ve işlerinde istikamet üzere dost olanlar var ya, onların üzerlerine ölümleri anında melekler inerler de, ilerisi için korkmayın, Bıraktığınız evlat ve ailenizden de endişe etmeyin. Size söz verilen cennetle sevinip neşelenin derler. Hazreti Ebubekir'in inandığı gibi. Ayette geçtiği üzere eğer Rab ancak Allah olur, Allah'ın emir ve hakimiyetinin önüne geçen Rab taslakları reddedilirse tevhid olur, afsi şirk olur. Peygamberimiz bir kulun kalbi istikamet üzere olmadıkça imanı da istikamet üzere olmaz buyurmuştur. 31 ve 32. ayet Biz dünya hayatında da, ahirette de sizin dostlarınızız. Çok bağışlayan, çok merhamet eden Allah'tan bir ağırlama olarak, canınızın çektiği şeyler orada sizindir ve orada sizin için her istediğiniz şey vardır, derler. 33. ayet İnsanları ibadet ve itaat için Allah'a çağıran, salih, sevaplı iş ve hareket yapan ve şüphesiz ben Müslümanlardanım diyen kimseden daha güzel sözlü olan kimdir? İslam'ın kendisine izzet ve şeref verdiği kimsenin ben Müslümanım demesi kafidir. Çünkü İslam Allah'ın eksiksiz olarak gönderdiği dinin sistemin adı, Müslüman da ona teslim olan ve onunla şereflenenlerin adıdır. Demek oluyor ki, Müslüman'ı tanıtan en güzel ve en önce söylenecek söz, Kur'an'a göre ''Ben Müslümanım'' demektir. Önüne getirilen başka bir isimle isimlenmeye asla gerek yoktur. 34. Ayet İyilikler de eşit değildir, kötülükler de. Sen kötülüğü en güzel olan hareketle sav. O zaman görürsün ki, seninle kendisi arasında bir düşmanlık olan kimse, sanki yakın, candan bir dostolu vermiştir. İyilik ve kötülük zaten bir değildir. Bu ayette de iyilik ve kötülüğün kendi aralarında çeşitleri ve dereceleri olduğuna işaret edilmektedir. 35. Ayet Bu kötülüğü iyilikle önleme özelliğine ancak sabredenler kavuşturulur. Ayrıca buna sevaptan büyük pay sahibi olandan başkası da kavuşturulmaz. 36. ayet. Eğer şeytandan bir fitne ve vesvese seni dürter de iyi halden uzaklaştırırsa hemen Allah'a sığın. Çünkü o hakkıyla işiten ve bilendir. 37. ayet. Gece gündüz güneş ve ay hepsi onun birliğinin ve kudretinin alametlerindendir. Eğer sadece ona ibadet ediyorsanız ne güneşe ne aya sevde edin. Ancak ve ancak Onları yaratan Allah'a secde edin. Secde kelimesi, her ne kadar 37. ayette geçiyorsa da, 38. ayetin sonunda secde yapılması daha uygun görülmüştür. Fakat İmam Şafi, 37. ayeti esas almıştır. 38. ayet Eğer secdeyi kibirlerine yediremezlerse, kendi aleyhlerinedir. Bilsinler ki, Rabbinin huzurundaki melekler, Zaten gece gündüz hiç usanmaksızın onu tesbih etmektedirler. 39. Ayet Onun kudretinin alamet işaretlerinden biri de şudur. Sen yeri boynu bükülmüş kupkuru olarak görürsün. Oysa biz onun üzerine su indirdiğimiz zaman harekete geçer ve kabarır. Ona can veren Allah elbette ölüleri de diriltir. Çünkü O her şeye kadirdir. 40. Ayet Ayetlerimiz hakkında sapıklık eden batıla sapanlar, şüphesiz bize gizli kalmazlar. O şekilde ateşe atılan mı daha iyidir, yoksa kıyamet günü azaptan emin bir şekilde gelen mi? Artık dilediğinizi yapın, ne yaparsanız kendinize yapmış olursunuz. Şüphesiz ki o, bütün yaptıklarınızı hakkıyla görendir. İnkar edenler, büyüklük taslayıp onları beğenmeyenler... Hükümlerinin Artık Geçersizliğini Söyleyenler 41 ve 42. Ayet Onlar, Kur'an kendilerine geldiği zaman nankörlük etmişler, küfre sapmışlardır. Dolayısıyla azaptan kurtulamayacaklardır. Halbuki o cidden eşsiz bir kitaptır. Artık ne önünden ne de arkasından hiçbir şekilde batıl ona yaklaşamaz ve onu bozamaz. O Kur'an, hüküm ve hikmet sahibi, her türlü övgüye, hamde layık olan Allah katından indirilmedir. Güneş ışığı, üflemekle veya bağırıp çağırmakla söndürülmez. 43. Ayet Resulüm, sana, senden önceki peygamberlere söylenen sözlerden başkası söylenmiyor. Şüphesi senin Rabbin, hem mağfiret sahibi hem de çok acı veren bir azap sahibidir. 44. Ayı. Eğer biz onu yabancı bir dilde Kur'an yapsaydık, mutlaka ayetleri açıklanmalı değil miydi? Araba yabancı dilden bir kitap olacak şey mi diyeceklerdi? Onlara de ki, o Kur'an, inananlar için doğru yolu gösteren bir rehber ve şifadır. İnanmayanlarınsa kulaklarında bir ağırlık vardır ve o Kur'an, onlarda bir körlük meydana getirmekte, onu görememektedirler. Onlar sanki uzak bir yerden çağrılıyorlar gibi... ...duymuyorlar, anlamıyorlar. 45. Ayet Andolsun ki Musa'ya kitabı verdik. Onda da inanmada ve tamamını alıp almamada ayrılığa düşüldü. Eğer Rabbinden azabın ertelenmesine ait bir söz geçmemiş olsaydı... ...aralarında elbette iş bitirilirdi. Doğrusu onlar bu Kur'an'dan da kaygılı bir şüphe içindedirler. 46. ayet Kim salih sevabı olan bir iş yaparsa, kendi faydasınadır. Kim de kötülük yaparsa, kendi aleyhinedir. Yoksa Rabbin kullara hiçbir şekilde zulmedici değildir. 47. ayet Kıyamet saatinin bilgisini kimse bilmez. Ancak ona havale edilir. Onun bilgisi olmaksızın, meyvelerden hiçbiri tomurcuklarından çıkmaz, hiçbir dişi gebe kalmaz ve doğurmaz da. O Allah, onlara yani kendinin Rabbine karşı başkalarına bağlanmakta ortak koşanlara, ''Nerede ortaklarım?'' diye seslendiği gün, ''Ya Rabbi, sana arz ederiz ki bizden buna hiçbir şahit yoktur.'' diyecekler. Geleceğe yönelik hükümler itibar ettiği için mazi fiiller gelecek zaman olarak tercüme edilmiştir. 48. Ayet Önceden yalvardıkları, tapındıkları onlardan uzaklaşıp kaybolacak ve kendileri için kaçacak bir yer olmadığını anlayacaklar. 49. Ayet İnsan Allah'tan hayır, mal, mülk istemekten usanmaz, her şeyinin olmasını ister. Ancak kendisine bir kötülük, bir sıkıntı dokunursa hemen karamsar olur. Allah'ın rahmetinden ümidi keser. 50. Ayet Andolsun olsun ki başına gelen bir felaket, bir sıkıntıdan sonra ona tarafımızdan bir rahmet ve refah tattırırsak mutlaka bu benim hakkımdır. Ben kıyametin kopacağını filan da sanmıyorum. Andolsun olsun ki eğer o Müslümanların dediği gibi kopsa da Rabbime döndürülsem bile hiç şüphesiz benim için onun yanında elbet daha güzeli vardır. Der. Fakat and olsun ki inkar edenlere yaptıklarını kesinlikle haber vereceğiz ve mutlaka onlara en ağır azabı tattıracağız. 51. Ayet İnsana nimet verdiğimiz zaman şükürden, ibadet ve itaatten yüz çevirir. Büyüklük taslayıp uzaklaşırlar. Kendisine bir şer dokunduğu zaman da Artık o uzun uzun yakarır durur. 52. Ayet Resulüm de ki, söyleyin bana, eğer o Kur'an Allah katından ise ve ardından siz de onu inkar etmişseniz, böyle haktan uzak bir ayrılığa düşen o kimseden daha sapık kim olabilir? 53. Ayet İleride onlara gerek ufuklarda, dünya ülkelerinde, dış dünyalarında gerek kendi içlerinde ve iç dünyalarında ayetlerimizi göstereceğiz. Nihayet o Kur'an'ın hak olduğu açıkça ortaya çıkacaktır. Rabbinin her şeye hakkıyla şahit olması kafi değil mi? 54. Ayet Dikkat et! Onlar Rablerine kavuşmaktan şüphe içindedirler. Bilesin ki O, Allah, ilim ve kudretiyle her şeyi kuşatmıştır. Feyzül Furkan, Kur'an-ı Kerim ve Açıklamadı Meali Fussilet Suresini Dinlediniz Meali Okuyan Erol Eren dipnotlar Fatih Özkurt